1645 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in, vedalaşırken yaptığı dualar, İbni Ömer bana, gel, Hazreti Peygamber'in bana veda ettiği gibi sana veda edeyim, dedi ve şöyle dedi, seni dinini ve amellerinin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum, İbni Ömer sefere çıkmak isteyen kişiye, bana yaklaş da Resulullah'ın bize veda ettiği gibi size veda edeyim, derdi, bunu söyledikten sonra seni, dinini ve amellerinin sonuçlarını Allah'a emanet ediyorum, diyerek vedalaşırdı.